Beyaz inan bana aşkın rengi, düşmedik daha hayatın gözünden beklenmedik bir ayrılık her aşkı yoklayabilir inan biz de sınandık sevdada. sadde olamaz ya tanışmamı Şan Yayalım Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Bu şarkı kimin? Bu şarkı çok da güzel. Zeki Güner'in şarkısı. Ee, çok güzel şarkıları imza atıyor Zeki Güner. Evet. evet. Ee, biliyorsunuzdur Hı -hı. üzümün bestecisi. Evet. Düştüysek kalkarız. Hı -hı. Alışkın değiliz. Bu şarkıda ee, da böyle senin ses rengin hani demet vardı. Hımm. -hı. Böyle o tarz olmuş, çok Sağır güzel ol, yapıyorsun. Evet Demet Saroğlu. çok sevindim. Sesinde böyle farklı şey tanılar çıkıyor. Farklı tınılar çıkıyor, evet. Ee, Maşada da mesela aşkın rengi tanısı diyorlar. Hı -hı. Bazen e, yani farklı farklı kişilere benziyor. Hoşuma gidiyor. Ne tabii, güzel böyle çok güzel gelmesi. isimlerle çalışmışsın. Hı -hı. Bu hani bu isimlerle bir araya gelmek zor olmadı mı? Ee, aslında şey ben bu albüm böyle kaderini kendisi oluşturdu. Hı hı. Ben bir şarkıyla çıkmayı düşünüyordum. Ee, single yapacak. Sing, single yapmayı hı hı. düşünüyordum. Ee, Sipah Mabur'la beraber hazırladık hı hı. biz bu albümü. Seni de arkadaş. Ay canım arkadaşım. Ben de, ben de kocaman sevgiler <gülüyor> ona gönderiyorum. <gülüyor> Onunla beraber hazırladık. Önce El Adamı'na karar verdik. Hı hı. Onu da annem ve kız kardeşimle karar verdik. Bir gün böyle oturduk. Ben çok Sezen Aa. şarkıları seviyorum. Hı hı. Ee, kardeşimden çıktı bu fikir. Ee, el Adamı için. Sonra VJ Bülent'le e, Sipa'nın arkadaşı olduğu evet. için e, konuştuk. Bülent şarkıyı aldı Yıldız Silve'den. Aracı oldu daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ve bu bir hediye gibi oldu. O hı hı. da çok güzel bir şey. Sonrasında hadi bir şarkımız oldu ama cover yeni bir şarkı lazım. Hı hı. Sıfır benim ilk, hı hı. ilk defa benim seslendireceğim bir şarkı. Bunu da e, ararken bir yandan... Ee, az önce söylediğim Ümit Sayı'nın vokal koçluğu evet. konusu oldu. Öyle olunca ikinci şarkı yine cover oldu. Hı -hı. Ümit Sayı'nın vokal evet. koçluğundan sonra ben tabii ki Hı -hı. aldık ondan. Orada da Zeki Güner'le tanıştık. Tanıştınız. Ve ondan Maşa ile Hala Beyaz'ı aldık. Hatta bir şarkı daha vardı o şarkı Yeşim Salkım aldı daha sonra. Aa. Ailenin Fertleri diye bir şarkı. Çünkü yani o kadar çok şarkı yapmak şimdi iş uzuyor daha da büyüyor. Albüm bitmiyor bir türlü. Üç şarkıdan iki şarkı düştük. iki tanesi Zeki Güner'den aldık. Ee, nasıl bir araya geldik? Biraz işte bu SIPA'nın e, şeyleri organizatörlükte yaptığı için. Mesela Mustafa Ceceli'ye bir konser ayarladı. Sonra da aranjemizi gittik yaptırdık. Evet. Yani öyle şeyler, e, ilişkiler hep böyle birbirini getirdi. Evet. Ümit Sayın'la e, e, çok üst üste karışık anlatmıyorum inşallah. Hı. Ümit Sayın'la da mesela El Adamının vokal koçu kim olsun Hı. deyip şey yaparken aranjesi arancasını... Ben ben bir telefon numaramızı Hı, hatırlatmak tamam. istiyorum bizimle iletişim kurmak isteyenler için. Efendim 0212 alan koduyla 629 83 83 629 83 83 numaralı of. telefondan bizi arayabilirsiniz. SMS atmak isterseniz TV 2000 yazıp boşluk bırakıyorsunuz, mesajınızı yazıyorsunuz, 3929'a gönderiyorsunuz. Mail atmak isterseniz de bugün kadın ne konuşuyor et tv2000.com.tr Evet Bınar'cığım dinliyorum seni. <gülüyor> ee, çok şey uzun istemiyorum. Yani Barış aranjeyi yaparken Hı -hı. vokal aranjımız kim olsun? Bar Barış mı yaptı? Yok e, Sonay Yağız yaptı, Bahadır Tanrı Vermiş yaptı, Hı -hı. Mustafa Cecil yaptı e, bir tanesini. E, bu şekilde çalıştık. Ondan sonra Ümit Sayın'la tanıştık derken yani bir şarkı bir şarkı böyle kendi kaderi kendi kendi şans, alıştı Şanslısın demek ki. Çünkü böyle güzel isimlerle bir araya gelmek, onlarla tanışıp onların şarkılarıyla beraber hani onlarla meşlek etmek ayrı bir keyiftir. Çok, çok Ve şanslısın yani demek Kesinlikle. ki. Yani mesela, İnanır mısın şanslı olduğuna? İnanırım. İnanırım ama hocama burada bir pas atmak istiyorum evet. hocam. Evet. <gülüyor> hocam ben çok şanslı olduğuma inanırım da size demiştim ya hani içeride kur istemek derken. Evet. <gülüyor> Ve sonra çok olumsuz düşünmeye başladım diye. Bu niye böyle hayal kırıklıklarından mı kaynaklanıyor öyle oluyor? Hep böyle olumsuz düşünüp senaryolar yazmaya başladım. Şimdi her yerde danışmanlar var. Olumlu düşün, olumlu olsun diyenler. Yaşam koçları yaşam var. Yaşam koçları Ben bunu tam tersini yapıyorum. Sonra silmeye çalışıyorum. Hayır hayır, hayır diyorum. Olumsuzun düşünüyorum. Senaryoyu yazıyorum. En kötüsünü çıkarıyorum. En kötü halinde ona neler söyleyeceğimi bile düşünüyorum falan. Sustum. <gülüyor> sustum. <gülüyor> yani burada işte bir tek, yani bir kişinin hayatı Koltuğu atılır. hayatıyım istersen. <gülüyor> <gülüyor> çocukluğunu evet. zanneyelim. Tam psikoloğumuz hazırlıyken. Evet. Bir de hocam ben beş buçukta yaşında okula başladım. Onu da bir onu, geçelim. Onu evet erken yaşta değil mi? Erken evet. yaşta başladın. Art o zaman şöyle. Aa, artık susuyorum. Çocukluğa inelim o zaman. <gülüyor> çocukluğa inelim bakalım. <gülüyor> ee, her çocuğun Ruh sağlığı yerinde bir anne baba tarafından büyütülmeye ihtiyacı vardır diye söze başlarsak. Evet. Aslında devlet denilen sistemin de her çocuğa ruh sağlığı yerinde anne baba temin etmek gibi bir görevinin olması gerekiyor. Evet. Yani bir çocuk bir ruh sağlığı yerinde anne baba ve iyi bir aile içerisinde yetişmezse hı hı. gereksiz yere işte çatışmaların içerisinde yer, yer edilmiş oluyoruz. Hı hı. Çocukken bir takım hatalar yapılıyor. En temel hatalar diyelim ki. Sizin bahsettiğiniz konu bir çocuğun erken okula diyelim beş buçuk yaşında evet, okula verilirseniz başlamış. yaşıtlarınız yedi yaşındadır. Hı hı. E, onlar büyük oluyor siz küçük oluyorsunuz. Evet. Onlar işte beni beğenecek beğenmeyecek aralarını alacaklar almayacaklar kabul göreceksiniz. Veya onlarla dışlanma yaşamışsanız orada kendinize güven duygunuz zede almaya, zedelenmeye başlıyor. Hiç yaşamadım hı hı. onu orada açıkla hı hı. kavuşturayım. E, hep birinciydim hep sınıf başkanıydım hep okul birincisiydim. Sınıfın en küçüğü müydün? Oldum. En küçüydüm. Sonra peki hı hı. diyelim ki akademik başarıda herhangi bir dönemde oldu mu? Ergenlik döneminde sıkıntı yaşadım. Ne gibi? Ee, ya yaşıtlarım benden büyük olduğu için orada mesela arkadaş ilişkilerinde i̇şte o zaman dışlanma, çok... Dışlanma, Derslerim, mü derslerim kötü mü gitmeye başladı. Kabul görmeme oluyor. Yani akranlarla... Anlayamıyordum yani. İşte yaşıtlar başka bir boyutta, ha. başka duygusal boyutta hı hı. yani gelişimlerini tamamlamışlar. Siz biraz 1-2 yaş geriden takip ettiğiniz evet. için... Onların e, ortak alanlarına giremiyorsunuz. Yok, kabul görmüyorsunuz. Sonra evet. dışlanmışlık duygusu yaşıyorsunuz. Reddedilmiş hissediyorsunuz yani kabul görmedi. Lisedeyken bir dönem oldu. Sonra Ve üniversitedeyken güvensin, açtım onu. Güvensizlik başlıyor sonra değil e, mi? Bu, bu tamamen kendinizden bunun sebeplerini bulursanız kendine güvensiz bir yapı Hı -hı. gelişmiş oluyor. Ama bende tam tersi oldu işte. Ben o yüzden 16 yaşında üniversiteye girdim. 18 yaşında mezun oldum. 21 yaşında yöneticilik yapıyordum. Hani turizmi bitirdikten sonra. E, şey olmadı ama bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte var mı Öyle işte, yani, Sonra yani sosyal ilişkilere bakmak lazım orada ne kadar sağlıklısınız hocama gitmen lazım yani <gülüyor> en kısa zamanda, <gülüyor> en kısa zamanda. Aa, anne doğru. babalar nerede hata yapıyorlar ee, özellikle geçen hafta kadın i̇şte bunu konusuna anne babalar da yaptıkları hatayı bilmiyorlar işte mesela en bir konuya zaman... ben gireyim hı hı. Ee, geçen haftaki kadın konusuyla bağlantılarsak mutsuz kadınlar evet. kocaları tarafından mutlu olamayan kadınlar çocuklarına aşırı derecede duygusal anlamda bağlanıyorlar. Hı hı. Bunun en, en olmaması gereken mesela somut bir örnek vereyim. Hiçbir çocuk anne babasıyla yatmamalı. Evet. Hiçbir mi? çocuk anne babasının yatak odasına girmemeli. Hı hı. Ama diyelim ki özellikle bayanlarda eşiyle bir takım duygusal problemleri hı hı. veya hı hı. sorunları varsa veya eşi diyelim işi gereği, işi, işi gereği bir hafta evde yoksa hı hı. diyelim ki özellikle erkek çocuğuyla yatıyorlar. Diyelim ki o... Anne baba ile yatan çocuklarda aşırı bir duygusallaşma eğilimi ortaya hı hı. çıkıyor. İşte orada kendine güven duygusu zedelenmiş oluyor. Ee, i̇kinci şık da sosyal fobi ile bağlantılı olarak hı hı. aşırı korumacı ve aşırı kontrolcü anne baba olmak. Yani çocuğunun şimdi son dönemde eskiden e, şeyden şikayet edilirdi. İşte anne baba ilgisi babalar özellikle sevgisini evet, göstermezlerdi. göstermezler, içinden saklarlardı. Şimdi de tam tersi bunun zıtı e, aşırı, aşırı ilgi sevgi hı hı. ne anlamda? Şeyi ben sakıncalı görüyorum. Anne babalar çok çocuk psikolojisi kitabı okuması gerekmiyor. Çok çocuk psikolojisiyle ilgili bilgi edinmeleri gerekmiyor. Hı hı. Bu bilgiyi edindiğinizde kaygılı bir anne baba oluyorsunuz. Hı hı. Aman çocuğumun psikolojisi bozulmasın diye evet. doğal annelik yapamıyorsunuz. Ben bunu şey olarak yorumlayayım. Hormonlu bir anne babalık yani kitaplardan evet. aldığınız bilgilerle anne baba e, olmaya çalışıyorsunuz evet. ve doğal anne babalığınız bozuluyor. Ve bu son dönemlerde daha çok yapılıyor. Değil mesela, mi? Yani bütün annelerin elinde bir çocuk psikolojisi kitabı. Ben şey, isim vererek de önereyim. E, diyelim mesela bir tane kitap okumak yeterli çocuk için. Atalay Yörükoğlu diyelim çocuk psikolojisi. İşte onun gençlik çağı kitabı var. Hı hı. Bir tane okusanız yeter. Yani Uf. ikinci bir çocuk bir çok psikolojisi. Birçok kitap okumak da zaten hani insanın kafasını da karıştırabiliyor değil mi? Hani bir tarafta yazarın söylediği hani uzman kişiden kişinin, kişiye, kişiye, kişiye değiştiği için yani bir taneyle yetinmek en iyisi. Hı hı. Çok böyle e, yani bu konuda çok e, ne diyelim arayış içerisinde olmamız gerekmiyor. Gereci Bence yok. doğal olmamız gerekiyor. Yani evet. kızmamız gerekiyorsa kızabiliriz. Yani hı hı. çocuğumuzun aman psikolojisi bozulacak diye üzerine titrersek aşırı korumacı bir anne oluyoruz. Hı hı. O zaman ne ortaya çıkıyor? Otoritesi ve disiplini olmayan anne babalar tarafından yetiştirilen çocuklar. çocuklar evet. ha, bu çocuklar da no, ne oluyor hayata atıldığında? Sosyal fobiler çıkıyor. Kendine yerine. kural koyamıyorlar veya hı hı. kurallarla baş edemiyorlar. Evet. Anlatabiliyor mu? Çok haklısınız. Peki neden oluyor bu sosyal fobi? Sosyal fobi. Hep, yani hep e, dayanıyor da mesela biz bunu hiç fark edemiyoruz yani. Biyolojik nedenleri olabilir, psikolojik hı hı. ve çevresel faktörler, özellikle e, anne baba. Diyelim ki anne babanın e, anne babalığında yetersizlik varsa zaten evet. o çocuğuyla sağlıklı bir ilişki kuramıyorlar. Hı hı. İşte biraz önce dediğim aşırı korumacı ya da kontrolcü hep hı hı. çocuğa işte şöyle oturma işte yemeği böyle ya başkalarının yanında pastayı şöyle dilimle hı hı. yani her şeyine karışıyorlar. Evet. Hep çocuğa bir doğru e, öneriyorlar böyle olacak böyle olacak. Hı hı. Yani çocuğun kendi bağımsız bir, e, bir şeyler yapabilme düşünebilme alanı kalmıyor süreç içerisinde. Evet. Yani doğruyu hep anne baba biliyor. Çocuk hep yanılır, hata yapar veya Pasif çocuk da hep kusur bulunursa, hı. efendim e, çocuk pasifleşiyor. Bir de başkaların çocuklarıyla da kıyaslanmak lazım, değil mi? Hep çünkü onu anne babalar yöntem. çok yaparlar. Orada da anneler ne, nerede yanılıyorlar? Yani hayat sadece akademik kariyer, okul başarısı, zeka demek demek değil. değildir. Yani insanın bir sürü faktörü var. Hı hı. İnsanı başarıya götürecek olan esas şey kişiliğidir. Evet. Yani dengeli bir kişilik vermek önemli. Hı hı. Orada ilk baştan okula yazıldığında çocuk hemen anne babalar bir başarı beklentisine ve yüksek zeka beklentisine evet, giriyorlar. Beklentiye. Benim çocuğum işte hemen e, ne diyelim okul Eylül'de açıldı hemen Kasım'da Kasım. okumaya başlasın. Evet. Ama diyelim ki hiç e, erken okumaya geçmiş de hayatta başarılı olmuş o, olunur diye bir kural evet. yok. Yani Nisan ayında okumaya geçen çocuk da hayatta evet. çok başarılı olabilir. Veya şöyle bir örnek vereyim her sene Üniversite sınavında derece yapan çocuklar çıkıyor evet, değil mi başarılı evet. birinciler Hı -hı. ikinciler. Peki sosyal hayatta siz hiç gördünüz mü şu başbakan şu cumhurbaşkanı şu sanatçı bu sanatçı 20 yıl öncesinin işte ÖSS birincisi. Yok. Bu birinciler nerede yani evet. sosyal hayatta ne varlıkları var yani Hı -hı. iş adamı mı olmuşlar veya yani niye ön plana çıkmıyorlar? Hı -hı. Genelde e diyelim ki yani sosyal hayatta başarılı olmuş insanlara bakarsak hatta kimi devlet büyüklerinin karneleri yayınlanır. Evet. evet i̇yi, doğru. orta. Yani değil mi? Peki yolan <gülüyor> yani çok azdır. İyi ve ne diyelim iyi ile orta, orta arasında arası. gidip geliyordur. Hı hı. Yani hayatta e, akademik başarı e, tek faktör değil. Evet çok haklısınız. Bir müzik arası verelim mi? Ben A bir şarkı kutayım. Tamam <gülüyor> mı? da alayım. üştüm yok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 Teşekkür ederim. Sağ, ol, sağ, ol. <gülüyor> sağ olasın. Gözlerin buğulanmış gibi gördüm evet, sanki. Evet <gülüyor> Ay canım benim. Çok güzel söylemişsin. Harika bir çok şarkı teşekkür çok ederim. hoşuma gitti. Sağ ol canım benim. O senin güzelliğin. <gülüyor> ya biliyorsun her şarkı Yoğun mu yaşarsın duygularını? Ediyor. Evet. Çok mu duygusalsın? Evet o yüzden de sürekli böyle bastırmaya çalışırım. Bazen işimi bile etkiler yani. Çünkü e, mesela bir şarkıyı öğrenmem gerekir. Hı hı. Çok o sırada o şarkının duygusuna giremeyeceğim şey olsa da dinleyemem. Çalışamam değil mi, değil mi? yani Doğru. ona. Kafam Ka başka yerlerdedir. Bir türlü yoğunluğun. Yok Kafam başka yerde olduğu için değil. Şey olmaz. Dayanmaz yani. İçim dayanmıyor, dayanmıyor. bazen böyle. Evet. Öyle oluyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> Duyguları bastırmak da çok iyi bir şey değil ama değil mi hocam? Yaşamak için. Değil mi? Yaşamak yani lazım. Duygular yaşamak için var. Doğru. Çünkü biz hepimiz insanlar hani aman şöyle olmasın aman belli etmeyelim kontrol. karşımızdaki ne diye kontrol ediyoruz kendimizi. Aslında bu sonradan bizi sıkıntıya sokuyor. O zaman yaşanmamış bir hayat kalıyor elimizde. Yani gizliyoruz yani hani ilişkimizdeki partnerlerimizden saklamış oluyoruz kendimizi. İşte şunu şöyle söylersem işte ne diyelim yanlış anlar veya ne bileyim işte ona çok bağlı Hı -hı. olduğumu düşünür beni kontrol eder evet. gibi gibi. Evet hep böyle bastırıyoruz aslında bastırmak lazım. Mecburen öyle, <gülüyor> öyle oluyor, oluyor ama. Öyle hocam yani. <gülüyor> yani mesela canımız ağlamak istediğinde o anda hani olmuyor, ortam olmuyor. Ağlayamazsın, yalnız değilsin. Yani herkesin içerisinde de mesela onu dökmek ya da kahkaha atmak hani bütün duyguları yaşamak normal midir? Hissececek olmak gerekiyor. Yani güvendiğimiz insanların arasında tabii ki paylaşmak gerekiyor. Yani güven duygusu yoksa e, o duygular yani böyle kontrolsüz yaşanırsa tabii aleyhimize döner. Evet. Peki e, bu sosyal fobi hayatımızı nasıl etkiliyor? Kötü bir şekilde Başı, etkiliyor, değil mi? Yani sosyal fobisi olan kişiler yani kendini zaten başarısız hissediyorlar ve e, sosyal fobisine ağır yaşayan insanlar geçmişteki her şeyi başarısız, hı hı. geleceği de. Başarısız, başarısız algılıyorlar olunca. ve sadece bugünü yaşıyorlar. Ve negatif düşünmek Ve bugünü ondan. yaşıyorlar yani sosyal fobisini yoğun yaşayan insanlar sadece bugüne odaklanıyorlar. Hı hı. Gelecekten bir beklentileri yok zaten karamsar hı hı. zaten başarı diye bir şey yok. Hı hı. E geçmişte zaten başarısız sadece ne odaklanmış oluyorlar. Evet geleceği düşünmeden anlık anlık yaşamak gibi bir şey mi oluyor? Anlık yaşamaktan ziyade yani böyle yani yaşayan bir ölü gibi. Evet. Yani bugün de bugünü de kurtardık. Bugün de işte ne kadar az zararla atlatırsak, ne kadar az işte ne diyelim tehlikelerden korunursak efendim o kadar karmış gibi. Mesela hiçbir fobisi olmayan insan hani herkesin çeşit çeşit hobileri var. Birisi yılandan korkar, birisi işte böcekten korkar ya da işte kapalı alan korkusu ya da insanların içinde olmaktan korkar. Kalabalıktan korkar. Hani bunlar mesela sonradan da ortaya çıkabilir. İllaki hep e, hani hiç yok böyle bir insanda fobisi olmayan bir insan. Sonradan yok. da çocukluğunda yok, hiçbir problem yok. Sonradan da fobisi gelişmiş insan olmuş o, insan o, o, olabilir. O, o mi? da ergenlik döneminde ya da yetişkinlikte büyük bir başarısızlık, travma, iflas, ne bileyim işte beklentilerinin yerine gelmemesi gibi kötü olayların olması gerekiyor. Mutlaka bir problem olması gerekiyor. Yani, Altında bir problem. Sorun yani. varsa sorun yaşıyoruz. Yani. Birçok fobiler var. Bunlardan hani kısa kısa bahsedebilir miyiz? Mesela kapalı alan fobisi ne, ne yapmamız lazım? Hani Böyle durumlarda panik atak da olabiliyor değil mi? Bunun sonucu panik atak hı hı. Panik meydana geliyor. Panik atak da genelde geçmiş, geçmişte duygusal anlamda bağlandığınız babaanne, anneanne hı hı. veya ne bileyim anneniz e, diyelim. Ölüm korkusu yani panik atak bilinç altında yatan şey ölüm korkusu. Ölüm korkusu mu çok bu? aşırı bağlandığınız bir birey Hı -hı. öldüğünde siz aslında onun ölümünü kabullenemiyorsunuz. Hı -hı. Normal yaz süreci 50 gün 2 ay süren bir şey. Yani 2 evet. ay acı çekmeniz normal sağlıklı bir şey. Hı -hı. Gerçekten de Ama daha acı çekmeniz gerekiyor. Ama daha sonra bu süreç uzuyorsa siz kaybettiğiniz kişiyi hep içinizde yaşatıyorsanız. Hı -hı. Mesela e, geçen gün terapiye gelen bir genç kızdan yola çıkarsak. Hı -hı. Babası e, diyelim ki sosyal anlamda başarılı biri. Öldürülmüş, hı hı. öldürülünce e, tabii tam genç kızlık e, sürecinde oluyor bu evet. şey. Bu büyük bir travma tabii. Evet. Bunu duygularını, e, ablaları dışarı yansıtırken hı hı. sosyal ortamda bu terapiye Bahstedi. gelen danışan arkadaşlarından kimseye anlatamıyor. O dönemde bastırdığı için daha sonra yine bir talihsizlik sonucu. Hı hı. Üniversitede bir arkadaşı gene kötü bir olayla son dönemde olayı örnek vermeyeyim. E, kötü bir olayla ölünce iki ölüm birbirini tetiklemiş aynen. oluyor. Ve sonra işte ağır bunalımlar yaşamış oluyorsunuz. Yani panik atak kısacası Hayır, ölümün Biraz önce korkusu. sordunuz yani çocuklukta problem yok. Babanız siz 17 yaşındayken öldürüldüğünde sonra iki yıl sonra diyelim ki e, arkadaşınız da öldürülüyse iki ölümün travmasını kaldıramıyorsunuz. Ve sonra tamamen kendi içinize kapanıyorsunuz. Hı hı. Ve o Babanızı aslında hep içinde yaşatıyorsunuz. Yani öldüğünü evet. kabullenemiyorsunuz. Hı hı. Sonra o yaz bitmeyen bir yaz demek. Hiç bitmiyor değil mi? Hı hı. Peki normal normali iki ay diyorsunuz değil mi? Evet. En fazla acı çekme Hadi yani bir yıl insana... veya altı ay. Çok Ama kimileri üç yıl e, sürdürüyor bunu işte diyelim. Mesela şu da olabilir. Şimdi aklıma gelen bir örnek. Diyelim ki annenin ilk çocuğu öldü. Evet. Diyelim ki erkek çocuğu arkadan iki numara Kız, üç numara kız. Hı hı. Sonra ister istemez e, yine bir erkek arayışına giriyorsunuz. Niçin aslında o erkek arayışına giriyorsunuz? Ölmüş çocuğunuzu yaşatabilmek için hı hı. erkek çocuğu arayışını devam ettiriyorsunuz. Evet. O erkek doğduğunda da artık anne açısından veya baba açısından o sadece bir birey değil. Ölen çocuk da o çocuk içinde yaşatılıyor. Evet. anlatabilir mi? Sonra diyelim ki e, o yası... İçinde yaşattığınız için o çocuğu aşırı korumacı, aşırı kontrolcü oluyorsunuz. Hı hı. Aman bir şey gelmesin yani ötekini kaybettim. Bunu kaybetmemek için aşırı kontrolcü e, tavırlar e, geliştiriyorsunuz. Hı hı. Ve o çocukta işte bağımsızlık, özgürlük, e, bireysel olarak o kimlik duygusu gelişmemiş oluyor. Evet, Değil. Çok haklısınız. Yine bir müzik arası verelim biz. Evet. Pınar'cığım. Bende mi sıra? Yok sende. <gülüyor> tamam. Sen okuyacaksın. Hangi şarkı? Dur çorabımı kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> ben Tabii Ki. Ben Tabii şarkısı. Ki. Evet. evet. Bahadır Tanrı Vermiş'in düzenlemesi. Hadi bakalım. <gülüyor> çok kimse ben. ben. Tabii Ki. Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz. Ben Tabii Ki. Ben Tabii Ki. Yaşları karan, gözleri cezam. Tabii ki.